FM Perişan FM. Türk Eradyonu Türk Eradyonu Türk Eradyonu. Perişan Efendim. Perişan Efendim, her Efendi, sevgiler, saygılarımlar, dünleyiciler, Ömerle Ömür boyu Ramazan anları programına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere Üsküdar sahilinden sesleniyoruz ve halkımızla Ramazanları konuşmaya devam ediyoruz gençler Ve hemen bir gencimize doğru yaklaşıyoruz. Yine Duyan Üsküdar'a atın etmiş programımızın burada olurdu ya sevgili dinleyenler. Sağolsunlar, varolsunlar. Evet. Sağ ol, teşekkür ederiz teyze sağ ol, ee, bu arada sürekli bize el sallıyorlar, ee, hayranlarımız, imza, tabi imza da verelim, ee, kusura bakmayın yenideniz teyzeciğim imza, tamam buyurun imza, sağ olun Allah a. arkadaşlar fotoğraf çektiremeyeceğim, kusura bakmayın programdayız, <gülüyor> ee, sevgili dinleyiciler, e, gencimize yaklaştık, merhaba e, sevgili genç, Ömer'le ömür boyu Ramazan anıları programındasınız, e, Ramazan'la ilgili, ne bir dakika, Teyzeciğim imzayı sonra şey yapsak ya bak programdayız tamam kusura bakmayın. Ee, merhaba genç Ömer'le ömür boyu Ramazan anıları programındasınız. Ee, Ramazanla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ya senin bu programın adında bir anlatım bozukluğu yok mu ya? Ne? Anlatım bozukluğu. Ötesi yararlandığımız günlerden kaldı bu hastalık bende. Her gördüğüm ve duyduğum cümlede anlatım bozukluğu arıyorum ben. Kardeşim aradığın anlatım bozukluğunu buldun mu bari? Evet buldum işte Ömer'le ömür boyu Ramazan anıları şimdi böyle dediğimiz zaman bu programı ömür boyu sen mi sunacaksın yoksa misafir olarak gelen yani ben mi sunacağım? Ya her programda sürekli olarak bir ömür boyu Ramazanlarda geçen tüm anılarımı mı anlatacağım sana? Ya ikisi de tam olarak anlaşılmıyor bence. <gülüyor> evet evet burada kesin anlatım burcuğu var kesinlikle kesinlikle o yüzden o yüzden bak gel senin programın ismini değiştirelim mesela Ömer indi morning Ramazan diyelim. Aslan sana ne benim program adımdan ya? Sen Ramazanla ilgili anla anlat yeter. Allah Allah ya. Ya yo ben sen çocuğa niye bağırıyorsun kardeşim? Bacak yine... kadar çocuğa bağırıyorsun. Ya yine mi sen ya? Evet ben. Nasıl sen geziyorsun? Ben de geziyorum kardeşim. Ben de bu ülkede haklarım var. Ne yani mi sen karşıyorsun? Beyefendi ya bak kardeşim Allah'ım ya ya. Ya teyzeciğim imza vereceğiz. Bir dakika durun ya. <gülüyor> ya beyefendi ya Allah'ım ya ya bak geçen de röportajımı sabote ettin. Seni yüzünden insanlarla konuşamıyorum. Ramazan programı yapamıyorum ya. E, tabi konuşamazsın. tabi. Niye? Niye? Çünkü iletişim problemi var sende. Bu kanalda bu işi yapacak senden başka biri yok mu yani? Çocuğa doğru düzgün soru da so, cevap versin. Allah'ım yarabbim yarabbim. Tamam öyle yapalım o zaman. Evet dinleyiciler, ne zor yayın yapıyoruz görüyorsunuz. Merhaba genç bize bir Ramazan anını ya da anını anlatır mısın Barsa'ya? Aferin bak aferin, çok çok şimdi seni takdir ettim. Ne demişler? Tatlı değil yılan bile deliğinden çıkartır. Ayrıca denize düşen de yılandan sarılır. E, Tabi abi hemen anlatayım. Şimdi ben böyle her şeyde anlatım bozukluğu arıyorum ya. Allah'ım ya ya kardeşim biliyoruz anladık bir anlatım bozukluğu şeyin var tamam. Yani bozuk plak gibi habire tekrar ettiriyorsun ya. Şey abicim özür dilerim ama şimdi bana söylediğin cümlendeki noktalama işaretlerini yanlış koymuşsun. Virgül yerine nokta olacak. E, cümle bitmiş çünkü. <gülüyor> Aslanım ya niye zor ediyorsun ya? ya Kardeşim niye zor ediyorsun ya? abicim tamam anlatıyorum işte. E, şimdi benim babamın dedemden kalma gemisiyle sahil <gülüyor> kenarında dolaşırken ters dönmüş bir kaplumbağa buldum. Kaplumbağa buldum. Evet kaplumbağa ters dönmüş. Evet. Bir sevinç bir heyecan e, kaplumbağayı alıp eve götürdüm. Emir bu kaplumbağa meşhur karette karette var ya. Onun yavrusuymuş. Karette karetta mı? Evet karette karette keratel. Ya e, fakat baba nem karette karette yavrusunu hiç sevemedi. İsmi de. Kerata koydu. Kerata koydu. Evet, kerata. Sonra? Sonra ne oldu bilinmez. Ee, bilim kerata yemeden içmeden kesildi falan aşık. İyi de güzel kardeşim, tatlı kardeşim, canım benim. Ya bunun Ramazanla ne ilgisi var sabah beri dinletiyorsun kendine bizi ya. Olur mu merhaba bilim? Ben kerateyi bulduğumda Ramazandı. Ramalana indi. Hayvan geldi bilim gibi oruç tutmaya başladı. Ne yani? Keratada mı? Yani Kerat'ta Karat'ta da mı oruç tutuyordu? Yani bildiğimiz kaplumbağa oruç tutuyordu yani. Yok, e baba annem öyle sanmış. E garibim Ramazan'ın şeydi E da oruç tuttuğunu düşünmüş. E oysa bizim oğlan e, sizlere ömür. Ne? Kerata öldüm yoksa? Yani öldü falan şimdi ayıp oluyor ama öyle demeyelim. E Ramazan Bayramını göremeden vefat etti mübarek hayvan aile arasında şöyle bir törenle evin arka bahçesine gömdük lavalleyi. Allah taksiratını affetsin. Mübarek günlerde sorgusuz sualsiz hesap vermeyi nasip etsin. El fashiha. Ya ben ne diyorum ya ya kardeşim. Ya sonunda beni de delirtmeyi başardın ya. Allah'ım Ama Allah ben ama arası. canım şimdi ben anlatım borlukluklarının yakasını bırakmadım gibi bu işin de yakasını bırakmadım Ömer Bey. <gülüyor> Hayvancağız durduk borluklara hem de mübarek günde niye can verir? Niye? Niye can verir? ...diye üşenmeden oruç ağız bir veterinere gittim. Sordum. Kesin sormaz olaydım. Ne oldu ne dedi? Abi onlar kış uykusuna yatar. Siz ne yaptınız öyle dedi. Hadi. Ya e, garibim kış uykusuna yatmış. E, sen git kış uykusuna yatan kaplumbağayı... ...öldü diye diri diri göm. <gülüyor> Vallahi yuh ya. Elleriniz karı sen ya. Allah size var ya... ...ya yazık değil mi tozbağayı öldürdünüz toz bayı. Kardeşim o bir lafa tozbağ değil... Kaplumbağa, Karet karette karetesi! <gülüyor> ya bırak alsanım Allah'ını seversen ya! Bize mi öğretiyorsun yani? Bildiğin toz bu işte! Kardeşim lütfen ne müdahale ediyorsunuz ya! Allah Allah her şeye müdahale ediyorsun çıldıracağım ya! Peki sonra ne oldu? Çıkardınız mı kaplumbağayı oradan kardeşim ne oldu? Ee, çıkarmaya gittik tabi. Meleri de kardık çıkardık. Allah'tan uykusu ağırmış hiçbir şey olmamış gibi uyuyordu aldık ve eve götürdük. Yaz gelene kadar uyudu bildi. Bu zavallı tosbağa bak ya. Bir hayvansever olarak e, Evet diye dinleyenler Üsküdar Meydanı'ndan yaptığımız yayınımız burada sona eriyor. Bir başka yayınımızda görüşmek üzere. İyi Ramazanlar. Ömer gidiyoruz. Pekin, Ömer Pekin. Ne? Sen yarın nereye gidiyorsun? Ben de orada olacağım. Ya yok kardeşim gelmeye ya. Vallahi nedir senden <gülüyor> ne çıktı? ben olmaz kesin oradan sen beden. Perşemefem şun kadar perşemefem her gün üç saat derdi yalnız ya dünyada. Yazan ben var Pekin, Sema Macit, teknik yapım ben var Pekin, oynayanlar ben var Pekin, Mustafa Sarıtaş. <gülüyor> dinleyin dinleyin cimler. Perişan Perşemefem. Türk ara diyorlar Türk ara diyorlar Türk ara diyorlar. Perşemefem.